Kentin Gizli Öyküleri programından herkese merhabalar ben Kenan Doğan saatlerimiz 16.30'u gösterirken Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikteyiz 15 günde bir çarşamba günleri saatlerimiz 16.30'u gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlere sesleniyoruz ve her programda gerçek yaşamdan gerçek insan hikayelerini insan öykülerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu öyküler ilham veren öyküler oluyor çoğunlukla ve öyküleri ...bizzat öykülerin kahramanlarından dinliyoruz. Bugün de programımızda yine çok özel bir konuğumuz var. Sevgili Tuğba Çamlı Cantürk. Tuğba Hanım programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Kenan Bey. Teşekkürler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Çok e, güzel, keyfim yerinde. Böyle programı konuk oldum. Biz de çok mutluyuz. Bizim de keyfimiz çok yerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Öykünüzü paylaşır mısınız, gelir misiniz, konuğumuz olur musunuz dedik. Siz de bizi kırmadınız ve programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkürler. Evet, benim için de e, büyük bir zevk, heyecanla bekliyorum. Ne güzel. Peki dinleyicilerimiz şimdi merak ediyorlardır. Tuğba Çamlıcan Tür kimdir desem? Ne söylersiniz bize? E, kimdir? 42 yaşında bir kadın, bir anne, 11 yaşında çocuğu olan. E, yıllarca kurumsal şirketlerde çalışmış. Daha sonra da bazı şeyleri fark etti kendinde ve hayalinin peşinden Gitmiş bir insan Peki az sonra hayalinizi o peşinden gidilen Hayallerin bugün nerelere geldiğini Neler yaptığınızı dinleyicilerimizle detaylı Olarak paylaşacağız Birazcık daha istiyorum ki öykünüzün başına dönelim Nerede ne zaman başladı Tuğba Çamlıcan Can Türk'ün yaşam öyküsü Bir ev hanımı Bir de inşaat mühendisinin Bir şekilde birbirlerini bulup Çocuk yapma karar vermeleriyle Başlamış Kadıköy'deyim ben ee, Beşiktaş taraftarı olmama rağmen Onu da özellikle Yıllarım bekledim. Kadıköy'de geçti Bahariye'de ilkokula gittim ee, Ailenin o dönemki e, Popüler e, kolej sınavı e, Konusuyla birlikte Beni Bir e, kodlamayla Kolej sınavlarına hazırlanmamı destek verdikten sonra Hikayem daha da yarış atı Şeklinde devam etti Birazcık evet. o yılların Kadıköy'üne dönersek e, nasıl da İstanbul Kadıköy sizin çocukluğunuzda? Bir, bir mahkumiyet santı e, benim için Kadıköy. Hala da bu tarafta yaşıyorum neyse ki. E, yani ilk okulda başkanlığı yaşamanın büyük tadına varmaktan gurur duyan küçük bir çocuk görüyorum ben Kadıköy'ün sokaklarına baktığımda. Rıstım Caddesi'nde iş portacılarının e, ...tavan yaptığı insanların meraklı gözlerle onu onları dinledikleri semt benim için Kadıköy. Ya da denize girdiğim hatta Fenerbahçe'nin e, devlet demir yolları kampından e, burundan denize girdiğim bir semt e, Kadıköy'e baktığımda hala onları hatırlıyorum. Ne güzel. İstanbul'da evet. denize girilebilen, Kadıköy'den hatta denize girilebilen yıllar vardı... O yıllara evet. tanıklık eden şanslı insanlar vardı. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Peki evet, ilkokulda sınıf başkanı anladığım kadarıyla birazcık da çalışkan. Çok e, çalışkan. Derslerle okulla ilgisi hat safhada. E, başarılı bir öğrenci Tuğba Hanım. Daha sonra kolej sınavı geliyor çatıyor ve Tabii, kolej sınavında evet. ne yaptınız? Sonra <gülüyor> ne olduğumu seçiliyorum. Çünkü işte sınıf başkanı çok çalışkan e, öğrenci. E, İmajı var üzerinde. Ondan sonra e, bir kolesin sonrası Avustur Lisesi, önce ortaokul sonra lisesi Aslında bir e, okulla tanışıyorum. 8 yıllık bir eğitim e, yaşıyorum. Ben ona aslında askerlik diyorum. E, erkekler anlatırlar askerlik maceralarını. Yani 6 ay gitti mesela kocam Erzurum'a ona anlatır anlatır durur. Ben de onu sustururum canım bak ben 8 yıl alı gittim. Bir şey hiç İstersen hiç başlamayayım diye. 8 yıllık bir askerlik yaşadım diyorum ben kısaca alı Biraz disiplin, biraz e, Avrupa kültürü biraz da e, tabii ki de farklı e, duygular, düşüncelerin e, yaşanmasıyla beraber karakter oluştu o dönemde. Önemli yıllardı onlar benim için ama şu anki belki mesleğimdeki büyük değişimin de temelini orada atmış olabiliriz Muhtemelen, muhtemelen. Anladığım kadarıyla birazcık zor yıllardı da sizin için. E, disiplinli bir okul, e, yoğun program e, ve o disiplinli e, yaşam birazcık herhalde işaretlerini vermeye başladı size. İstediğiniz evet. böyle bir yaşam değil miydi? Ee, kesinlikle böyle bir yaşam istemiyordum. O zaman çok sesli söyleyemiyordum. Sınıf başkanlığından ilkokulun gözlüsü konumundan geldiğim nokta Alınçlıya ee, hazırlık sınıfında her gün 3-0 alan ağlak bir çocuk. <gülüyor> devamlı deza ödevleri yazan devamlı içine atam zavallı bir kız çocuğu şeklindeydi. Devamlı ceza de ödevleri yazmaktan yeşil Mükenmez kalem kullanmadığımızdaki e, yaşadığımız psikolojik travmalardan bugünlere tabii bir güzel bir yolculuk var. Hepsinde e, payı var yani o öğrenimlerin. Şu an gülerek anlatıyorum o zaman çok küçük oldum. <gülüyor> <Bizim tajet gülüyor> Muhtemelen çok gülerek yani. yaşamıyordunuz tabii tahmin ediyoruz. Peki Avusturya Lisesi'nde evet. bir şekilde 8 yıl geçti. 8 yılı tamamladınız orada. Evet. Sonra ne yaptınız? Tamamladım. Mezun oldum gururla. Ondan sonra tabi üniversite sınavı dönemi oldu. Üniversite sınavında da e, mühendislik tercih etmedim. Çünkü babam inşaat mühendisiydi ve toz toprak içinde eve gelirdi. Ben de küçük çocuk onun e, öyle görüntüsünden negatif etkilenip ben dedim toz toprak içinde eve dönmeyeceğim. Halbuki adam şantiyeden geliyor. Şantiyeti yapıyor. tabii ki de üstü toz toprak olacak. Ama benim için mühendisliğim ...kapıları orada kapanmıştı. O yüzden e, ticaret bölümüne geçmiştim lisenin. Daha sonra da Boğaziçi'nde turizm okudum. Boğaziçi'nin e, aslında cazip gelmesinin sebebi Avrupa kültüründen uzak olmasıydı. Avrupa ülkesinin 8 yıllık askeri eğitiminden sonra e, Kuzey Amerika kültürü daha e, terbest, daha e, pozitif enerji e, getirdi. O yüzden de oraya girmeyi çok istedim. Ön kapısından olmasa da arka yan kapıdan filan girdim bir şekilde. Oradan da başka yerlere fırsatlara yol açmış oldum belki de. Üniversite yılları daha Avusturya Lisesi'nden sonra daha özgür, daha kendinizi iyi hissettiğiniz yıllar. Öyle anlıyoruz anlattıklarınızdan. Üniversite yılları peki değerlendirdiğinizde turizm okudunuz. O yıllar nasıl geçti? Üniversite yılları çok güzel geçti. Çok... Boğaziçi Üniversitesi'nin etimden sütünden yararlandım. Ee, Güney kampüse Çinler'de çok güzel oturdum. Ee, belki de Avrupa'nın en güzel e, üniversite manzarasını yaşadım. Ee, Liseden sonra ge gerçekten çok daha rahat geçti. Yavaş yavaş özgürlüğümün tadına varmaya başladım. Ee, Dezavru devleri olmadığını gördüm. Ee, işte farklı bir dilde e, eğitim görmek de güzel geldi Almancadan sonra. Fransızca eline geçtim hatta. Kendimle birazcık daha barışmaya başladım diyebilirim. Babkı Kalkınca üzerinden Boğaziçi Üniversitesi'nde e, daha özgür, daha kendini bulmaya başlamış ve bulunduğu ortamdan daha mutlu bir ile karşı karşıyayız. Tuğba daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdi diye düşünüyorum. Evet. Yanılmıyorum herhalde. Evet, bitirdi. Üniversiteden sonra ne yaptınız peki? Üniversiteden sonra ben ve, e, küçüklükte öyle bir kodlanmışım ki bu kız çok güzel der. Çöğüsü çok güzel okur. E, şey bile çizemez. çok adam bile çizemez. O yüzden çok güzel odasına kapanıp okumayı iyi yaptığımdan dolayı ben o gazla devam etmek istedim. E, bu sefer Kanada maceram başladı. Bizim e, liseden mezun bir sürü arkadaş ya Avusturya'ya ya, ya Amerika'ya gittiler. Ama ben de genelde böyle herkesin yapmadığını yapmak isteyen bir kişi olarak Kanada'da karar kıldım. Kanada bir okuldan alıp Kanada'da devam ettim ee, okul hayatıma. Kanada yılları nasıldı o yıllarda? Kanada e, daha henüz o kadar popüler değildi. Yani çok keşfedilmemişti. E, bu 99 yılında hatta depremi yaşayıp öyle gittim. O da e, biraz sevinçsiz olmuştu. Ailemi geride bıraktım büyük bir duyguyla ayrıldım Türkiye'den. Kanada'da e, ilk başta beni bilgisayar diline e, almak istediler. İşte dedim ben e, yok o kadar değil, o kadar da değil. E, daha e, şey hazif bir şey olsun. Bizimiz okumuştum. Sonuçta e, finans olabilir, matematiği çok seviyorum. Ben oradan yürüyeyim. Bir şekilde. Üniversitede, bu Türkiye'de okuduğum üniversitede dersleri saydılar. Orada e, birkaç e, iki sene içerisinde finans bölümünü e, bitirdim. Ondan sonra yetmedi, daha da okumalıyım. Master almışım Türkiye'den gazı. Anne zaten e, Fiji, anne beni dünya başkan olmamı <gülüyor> hayal ediyor. Bir proje olarak değerlendiriyor yıllardan anladığım kadar ilan edin ya askeri olacak, ya bahçeliri olacak, ya da kaymakam ya da en aslında da dünya başkanı olsan daha iyi olur. <gülüyor> Birleşmiş yani. Milletler Genel Sekreteri falan olarak değerlendirilir herhalde sizi. Evet evet evet aynen. Peki e, Kanada'da daha sonrasında masterınızı yaptınız, yüksek lisansınızı yaptınız. E, Türkiye'den sonra Kanada daha soğuk bir memleket e, ama anladığımız kadarıyla eğitim hayatı orada da size yine e, daha farklı geldi, daha iyi geldi diye düşünüyoruz. E, sonra masterınızı bitirdiniz. Daha evet. sonra neler oldu hayatınızda? E, Master'ı bitirmeden önce biraz çalışmaya başlamıştım zaten. Bu arada bağımsız olarak göçmenliğe başvurdum. E, i̇lerisini düşünerek belki e, ileride aile kurarım. E, çocuğum da gelip burada okumak isterse bir yardım olur ona diye. Tatrant gibi düşünmüşüm yani şu anda bile şaşırıyorum o kadar öyle bir e, akıllılık ettim, şaşırtıcı gerçekten. E, soğuk Kanada yaşadığım soğuk günler, Halifax'ta ilk önce yaşadım. E, Titanic'in battığı yerdir Halifax bu arada, en doğu tarafı, en e, Türkiye'ye yakın olan kısmı. Ama Halifax'ta hiç e, açısından çok zengin olmadığından şehir, e, Toronto'ya taşındım. Toronto'da önce bir New York, New Jersey maceram var, bir yıllık. Orada yaşadım. Ondan sonra Toronto'ya geçtim. Toronto'da çalıştım. Yaklaşık bir buçuk yıl kadar. Sonra Ulaştırma Bakanlığı ile tam anlaşma imzaladım. iş analizi olmak üzere Türkiye'ye tatile geldim. Geldiniz. O tatilde fikrim değişti. Ne oldu? -40 dereceden, 40 dereceden artı 30 geçince bir beyinde dalgalar e, değişti. E, Modum değişti. Ve geri dönmeme kararı aldım. Tatile yani gelmişken kesinlikle. geri dönmeme kararı aldınız. Yani Türkiye'ye bir anda o sıcak iklime gelince tatile geldiğinizde e, o sıcaklıkla, evet. güzel havalarla, güneşin etkisiyle beraber artık Kanada'ya dönmeme kararı aldınız. Ve Türkiye'de evet. kaldınız. Evet. Öyle oldu. Ondan sonra da iş hayatım Türkiye'de hızlı bir şekilde başlayıp çalışıyordu. E, Farklı farklı şirketlerde devam evet, etti. Bildiğim farklı kadarıyla. sektörler en çok da ilaçta çalışma fırsatım oldu. Peki Türkiye'de kaç yıl sürdü bu çalışma hayatı? 13 yıl. 13 yıl boyunca sürdü. Türkiye'de çalışıyordunuz. Ee, evet. Peki Türkiye'de finans çalışmıyordunuz bildiğim kadarıyla? Hayır. Finans okudum, cebimle koydum. Ee, sonra bir şekilde ilaç sektörüyle yolun kesiştiğinde... İş geliştirmeden başladım şimdi iş mi lazım diye söylemeyeyim o ilaç firmasını tabii söylemezsek i̇ş iyi olur geliştirmede başlayıp sonra şirkette diğer e, pazarlamadaki diğer tüm arkadaşlar topluca ayrılıklıklarında e, pazarlamadaki tek insan alarak ben bütün ürün müdürlüğü görevine üstlendim Hı -hı. böyle bir hızlı giriş oldu sonra e, bir ajansla çalıştım Yaratıcı bir ajanda, yine ilaç sektörüne hizmet veren. Ondan sonra e, tekrar şirket tarafına geçip, bu sefer aradığımı buldum. Kaç gündaydım söylemeyin aradığımı bulduğumda. Neymiş aradığınız? Aradığımda iletişim, kurumsal iletişim, çalışan iletişimi, sosyal sorumluluk çalışması. Peki, bu arada tabii evlendiniz, çocuğunuz oldu. Tabii evet. Arada. Evlendim. Arada bunlar da yaşandı ve siz Aha. daha sonra kurumsal bir firmada, bir ilaç firmasında, ilaç sektöründe, iletişimde, iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk, iç iletişim gibi farklı alanlarda çalışırken kendinizi bulduğunuzu düşündünüz. Ta ki bundan birkaç yıl öncesine kadar. Evet. Ne oldu daha sonrasında? İki yıl öncesine kadar. Aslında iki yıldan da daha önce başladı benim haklı e, beklentilerim. Fark ettim ki hep soyut işlerle uğraşıyordum. Yani iletişim de olsa, pazarlamada da olsa bir e, dokunabildiğim ürün ya da servis çıkartmıyordum. ve Bu da beni e, biraz mutsuzluğa itmişti açıkçası. O yüzden basit olmayı çok e, ben anlamlı buluyorum minimalist bir görüşüm var. Az ve öz ama hayatında anlamını bulma benim için önemliydi. Hayatın anlamını nerede buldunuz? Ne yaparak buldunuz bugün? Ben doğa doğayla tekrar bir araya gelerek ve sanatı ve hayal gücünü, yaratıcılığı çakıl taşlarına ses vererek buldum. Çakıl taşlarından Hikayelerin peşine düştünüz aslında. Bugün geldiğimiz noktada çakıl taşlarından hikayeler yaratıyorsunuz. Başka insanların da kendi hikayelerini yaratmasını sağlamaya çalışıyorsunuz atölyenizde birlikte. Birazcık bahseder miyiz çakıl taşlarına bağlılık nerede çıktı ortaya ve nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Ee, çakıl taşları aslında ben 10 yaşındayken hayatımdaydı. Herkesin içinde küçük bir çocuk vardır. Ve o çocuğu biz bir şekilde büyürken kenara itekleyiverir. Çünkü o bizi bazen komik sorularıyla utandırabilir. Yüzümüzü kızartabilir. Fazla dikkat çeker. Ama aslında çocuk oldukça masum. Ee, ve tatlığı da tembolize eder. Çakıl taşları da benim 10 yaşımda e, evimizin zemininde gördüğüm ve onlara baktığımda farklı farklı kahramanlar, farklı hikayeler beynimde yarattığım ama kimseyle paylaşmadım araçlardı benim için. Ee, bir şekilde çakıl ben e, 10 yaşındayken aslında gördüğüm şeyi 40 yaşında sonunu çevirme şansına sahip oldum. Onu da e, bize yüklenen daha doğrusu bana yüklenen benim kollandığım görevlerden Ayrılmamla mümkün oldu. Bunu yapmasaydım herhalde şu an yaptığım şeye sahip olamazdım diye tahmin ediyorum. Peki işinizi bıraktınız, işinizden ayrıldınız. Dediniz ki artık kurumsal hayatta daha fazla çalışmayacağım. Ee, ve çocukluğunuzdan beri hayatınızın aslında hep bir köşesinde olan o içinizdeki çocuk sizi çakıl taşlarıyla, yine çocukluğunuzdan beri aslında hayatınızda bir şekilde var olan çakıl taşlarıyla buluşturdu. Ve siz kendi hikayenizi yaratmaya başladınız. Aynı zamanda bugün başka insanların da, Hikayelerini yaratmasına aracılık ediyorsunuz. Çakıldan hikayeler oluşturuyor insanlar. Ve gönüllü olarak bugün birçok kuruluşa da giderek insanların kendi hikayelerini yaratmalarına yardımcı oluyorsunuz. Evet. Yani Nasıl? hayallerimizden iz bırakmaya doğru içten bir yolculuğa çıkmayı ben insanlara sunuyorum. Hepimizin hayatında farklı kahramanlar var. Ve bu kahramanları bir hikaye içerisinde Resmediyoruz Bu resimde de en yalın En doğal ve en benzersiz bir biçim Kullanıyoruz O da doğanın denizin İzlere getirdiği çakıl taşları Peki çakıl taşlarıyla nasıl resim yapılır Diye düşünüyor olabilir şu anda dinleyicilerimiz Nasıl resim yapmayı başarıyoruz Çakıl taşlarıyla Yaptığımız resimler hayallerimiz Kendi hikayelerimiz Kendimizin oluşturmak istediği hikayeler Tamam ama çakıl taşlarıyla nasıl resim yapılır aslında çakıl e, taşlarını bir araç olarak kullanıyoruz dedim. Mesela hikayemizi önce düşünüyoruz. Hikayemizde hangi kahramanlar olduğunu kafamızda e, hayal ediyoruz. Diyelim iki tane dost var. O iki dostum ben çakıldan bir şekilde resmedebilmem için iki tane kafaya, iki tane de vücuda ihtiyacım var. Ben Onlara uygun şekillerde çakılları seçiyorum. Ee, i̇ki tane yuvarlak e, yassı çakıl taşı, biraz ilk dörtgene yakın yassı çakıl taşı size iki tane kahraman getiriyor. Diyelim güneşli bir gün, onda da açık renkte, bej renkte mesela sarılar da olabiliyor. Oradan bir çakıl taşı koyuyorsunuz. Aslında yapa hiçbir şey yok. De. Her şey doğal denizden çıktığı gibi topladığınız çakıl taşları ve deniz kenarından çakıl taşlarını topluyorsunuz. Onları evet. bildiğim kadarıyla yapışkanla bir fotobloğa aslında yapış yapıştırarak yapıyoruz. Evet atölye çalışmalarında e, fotobloklar kullanıyorum. E, fotobloklar aynı zamanda çerçeve şeklinde de olabiliyor. Onları ilk önce hikayeyi üzerinde kurgulatıyorum. Emin olduktan sonra da kurgudan yapıştırma işlemi başlıyor. Kuvvetli yapıcı, yapıştırıcılar kullanıldığı için de düşmüyor taşlar. Ve ondan sonra da atabiliyorlar, hediye edebiliyorlar ya da bağışlayabiliyorlar. Ben sivil toplum kuruluşlarıyla özellikle çalışmayı tercih ediyorum. Bir şekilde kaynak yaratabilir, Diğer firmalarla çalışırken de sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunmalarını istiyorum ben. Çalışanlar yaptıkları çakıldan hikayeleri çevrelerinde satabilirler. O gelirleri o sivil toplum kuruluşuna bağışlayabilirler. Artı kurumsal şirketler şirket adına bir bağışta bulunabiliyorlar sivil toplum kuruluşlarına. Ne güzel. Siz, Özel olan bu sizin ya. için aslında evet. bir karamoci gütmeden siz hem sivil toplum örgütlerini kaynak yaratmaya çalışıyorsunuz hem de insanların kendi hikayelerini bulmalarını, onları çakıl taşlarıyla resmetmelerini sağlamaya çalışıyorsunuz. Böylesine bunca yıl kurumsal hayatta çalıştıktan. Farklı farklı disiplinlerdeki okullardan, eğitim hayatından geçtikten sonra geldiğiniz noktada kendi öykünüzü hikayelerde buluyorsunuz. Ve bu bulduğunuz hikayeyi bugün başkalarıyla paylaşıp herkesin de kendi hikayesini yapmasına aracılık ediyorsunuz. Bunu da çok daha ulvi amaçlar için yapıyorsunuz. Sivil toplum örgütlerine, farklı farklı kuruluşlara katkı olsun diye. Yavaş yavaş da programımızın sonuna doğru da geliyoruz artık. Son dakikalarımız... E, bütün bu süreç, hayatınızda bugün geldiğiniz nokta size ne öğretti desem, ne söyleyebilirsiniz bize? Kendim olmaktan mutlu olmayı tekrar hatırlattı bana. ve Herkesin her şeyi yapabileceğine tekrar inancım arttı. Ve kodlamalardan kurtulmamızı hep tekrarlıyorum ben kendime. Çünkü hepimiz günün birinde bir kodlamanın Kurbanı olmuş olabiliriz. Ama bunu çevirmek, bunu değiştirmek elimizde. Zor mu peki o kalıpları, kodlamaları kırmak sizce? E, belki belirli bir olgunluğa ulaşmak gerekebiliyor. Bazı şeyleri silmek için bir do dolmak gerekiyor. E, emin olabilmek için. Bir e, kırılma noktası gerekiyor belki. Herkesin farklı olabilir o nokta ama. Benim iki sene önce oldu. Peki artık son cümle olarak dinleyicilerimize bugün belki de kendi öyküsünde o kırılma noktasına yaklaşan dinleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Son mesaj, son söz. Herkesin takılman bir hikayesi olabilir. Herkes kendini keşfedebilir. Kendini resmedebilir. Herkese öneririm. Bu bir terapi. Aynı zamanda özgüven tazelenmesi bir yandan da. O yüzden umarım herkes Günün birinde e, mutlu olduğu şeyi yaparak e, çalışma fırsatını bulur. Çok teşekkür ediyoruz Tuba Hanım. Sağ olun programımıza konuk oldunuz, yaşam ekrinizi paylaştınız. ilham verdiniz bizlere. Sağ olun. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızda konuğumuz Tuğba Çamlı Türk'tü. Çakıldan hikayelerin öyküsünü anlattı. Kendi yaşam öyküsünde Kadıköy'de başlayan ve daha sonrasında farklı farklı okullarda farklı disiplinlerdeki eğitim hayatından geçerek daha sonra yurt dışında başlayan iş hayatı ardından Türkiye'ye dönüp ilaç sektöründe farklı kuruluşlarda, kurumsal hayatta geçen yılları paylaştı bizle. Ve bütün bu öykünün sonunda yılların birikimiyle o daha çocuk yaşta hatırladığı yere bakarken gözüne ilişen, yerdeki, zemindeki çakıl taşlarını inceleye inceleye aslında o içinde bağ kurduğu çakıl taşlarıyla kendi öyküsünün peşine düşmesiyle başlayan ve bugün geldiği noktada başka başka insanlara kendi hikayelerini yaratma fırsatı sunduğu öyküsünü paylaştı. Bugün yine bu yaşam öyküsünden çıkardığımız önemli bir nokta varsa, varsa o da muhakkak insanın hayatta kendisini neyin mutlu ettiğini bulması ve onun peşine düşmesi ve bunu tutkuyla yapmasının ne kadar önemli olduğu. Tuğba'nın bunun bir örneğiydi. Umarız dinleyen dinleyicilerimiz arasında da o kırılma noktasına yakın olan ve kendi tutkusunun o çok severek yapacağı işin peşine düşmek üzere olan dinleyicilerimiz vardır. Hadi, bu bir ilham olsun size. Ne diyorsunuz? Siz de düşebilirsiniz. Yeter ki Tuğba dediği gibi o kodları, kalıpları kıralım. Geldik programımızın sonuna. Eğer sizler de anlatacak bir öyküm var, benim de yaşama öyküm var derseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ve Facebook üzerinden Kentin Gizli Öyküleri sayfasından bizlere ulaşabilirsiniz. 15 gün sonra, 2 hafta sonra, çarşamba günü saatten 16:30'u gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki arkadaşım Barış Demirel. Tekrar görüşünceye dek.